Günaydın. Günaydın. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba İpek Akbınar. Merhaba Cenk Dereli. Hangi programdayız? <gülüyor> <gülüyor> İstanbul Serbest Mimarlar Derneği'nin katkılarıyla hazırladığımız Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Ee, Siz az... de hoş geldiniz bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> hoş bulduk. Aslında şaka maka üç ay oldu mu seni görmeyeli? Üç aydır... Ne görüştük ne aynı stüdyoda bir şey kaydettik. Evet ben zaten fiziksel <gülüyor> olarak çok uzun bir süredir Geçmiş yoktum. Geçmiş olsun Teşekkür ederim. Size. Herkesin önünde. Ama burada beraberiz. Bir evet, eksiğimiz evet. var. Evet her zamanki gibi. <gülüyor> Şeyin kahveci oluydu aramızda görürsek. Çok güzel olacak her şey. Ee, ama Buradan sevgilerimizi selamlarımızı yollayalım. Gelecek evet. haftaya umarız hep birlikte oluruz. Evet niyetlerimiz var fikirlerimiz var. Evet. Bizim için yeni bir yayın dönemi çünkü yaz tatili bitti yani. Biz... Aslında yayın dönemi Cumhuriyet Bayramı da sona bu son ayırıyor ama evet, bizim olsun. için program dönemi daha yeni başlıyor. Biz yaz tatillerinden hala vazgeçmedik. Bir şeyleri başlatıp bitirmek açısından. Kesinlikle. Bugün aslında biraz arada Aradadere'de Hı -hı. E, Melezi program yapacağız. Evet. Biraz yazın ne yaptık? Hı -hı. Nerelere gittik? Mimarlık kent bağlamı üzerinden. <gülüyor> Zorlayacağız. Biraz. Zorlayacağız. Aslında daha çok bir Yaz tatili sonrasında ne yaptın kompozisyonu evet, gibi bir evet. şey olacak değil mi? Herkes ne? biraz acıyla da dinleyebilir tabii. Yok canım ah. onlar <gülüyor> yine de mutlu olacaklardır. Mimarlık herhalde. ofislerinde evet, 24 saat çizerken. <gülüyor> Biz seviyor musunuz sevgili dinleyenler diye soru sormak için. Şu anda kapatıyorlar zaten. <gülüyor> Olabilir. Ben ne? istersen direkt duyurlara gireyim. Tamam harika oldu. <gülüyor> Beni biraz da susturarak. Evet aynen. Buyurun. Aslında... Bu akşam şahane bir söyleşi var. Zeynep Çelik ve Ethem Eldem'in Salt'ta Zeynep Çelik'in son kitabı daha doğrusu tercümesi yapılan kitabı üzerinden gidebilen arkadaşlar için saat altı da Salt'ta. Gelecek hafta tabii çok önemli bir sergi açılışı var. Hı hı. Modern'in inşası, Atatürk Kültür Merkezi'nin katmanları üzerinden, tarihi, kültürel, mimari katmanları üzerinden çok uzun soluklu bir araştırma, bir çalışma yaptılar. Bu sergi de saltta açılıyor. Hı hı. Ve tabii ki mutluluk fabrikaları geçtiğimiz sezonun çok eleştirel mimarlık dünyasına ...çok katmanlı, iyi bir okuma getiren sergisiydi... ...Sahit Ali Köknar'ın koordinatörlüğünde. 26 Eylül'de Ankara'da, Ankara'da açılıyor. Yeniden açılıyor. Aynen. İstanbul'dan sonra. Tabii çok önemli bir başka sergi... ...Akbank Sanat'ta dün akşam açıldı. Hı hı. Alan Sekula'nın Birleşmeyen Filmler Üzerinden. Hı hı. Evet filmler ama... Bence kente bakışı, insana bakışı, mimarlığa bakışı hani bilmemiz üzerine düşünmemiz gereken bizde yeni çok kritik bir düşünür olduğunu inanıyorum. Kitapları da var, derslerimizde de kullanıyoruz. Hı hı. Alan Sekula İstanbul'da kaçırmamak lazım. Harika. Pek çok görecek şey var. Evet. Sezona başlıyoruz yani. <gülüyor> İstanbul'da hep olduğu gibi acaba hanginiz işinizden başınızı kaldırıp bunların peşinden gideceksiniz diye de merak ediyorum. Akşamları giderler diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Yoğun bir programı var tabii mimarların doğal olarak. Peki biz ne yaptık? <gülüyor> Yazın ne yaptınız Sayın İlçakak'ına? <gülüyor> e, hastaneler kısmını bir yana bırakırsak. <gülüyor> Tekrardan geçmiş olsun diyorum <gülüyor> ben size. Ben aslında hmm, kırık bacakla beni aldılar, bir arabaya attılar ve Bozcaada'ya öncelikle götürdüler. Hı hı. Ben tabii tekrar bu Mina Hanım'la, Necati Bey'le... Şarap üzerinden ve ada üzerinden aslında çok güzel bir program yapmıştık. Hı hı. Onu yeniden hani onların anlattıklarını yeniden yerinde gözleme fırsatı da buldum. Ee, hala master planı hazırlanıyor. Ve hala adanın, Ka adanın. Hı hı. ve hala kapalı kapılar ardında. Ve tabii pansiyon odaklı, turizm odaklı bir gelişme üzerinden büyük bir tartışma var. Bir taraftan yerel halkın nüfusu artıyor ve onlar turizmle Yoğun işte iki ayda 50 günde ne kazanabilirlerse sıkıştırılmış dilimde kazanmak için kapasitenin çok üstünde altyapı yatırımı daha olmadan e, ve doğal çevreyi bozma pahasına Hı -hı. E, çok hızlı gelişen bir... Mimari çevre, kentsel çevre var aslında. Bir de yani da. işte tabi Bozca bir başlangıç tabi sizin için bir adım ama yani aslında biraz şakayla da karışık olarak program başında bu tatilde ne yaptığımız meselesi bizi hep oralara gönderdiğinde Aynen. mimarlık üstüne yeniden bu işte ikinci konut e, turizm yapıları, e, turizm yapılarını yani şöyle diyelim inşai ile onların inşa edildiği e, tırnak içinde doğa ilişkilerini falan yeniden düşündürtmeye götürüyor. Evet. Çünkü... Bir klişe ama yani ülkemiz o kadar zengin ki yani işte deniz turizmi bakımından işte deniz ve güneş daha sonra yaylalar işte kayak mevsimi geldiği i̇şte zaman bağlar e, son tekne turizmi yani sadece sahilden denize değil denizin üstünden denizi yaşamak ve denizin, denizin üstünden, altından, denizin değil mi? altından Dalmalar. dalma ve bunların bütün tabii ki hizmet binaları, servis yapıları vesaire bu inanılmaz aslında bir alan. Yani bunun üstüne çalışan zaten çalışıyor da üstüne yazılmış çokça da tez var aslında. Özellikle ikinci ikinci konular Konut üzerine. üzerine ama tekrar tekrar bunun üstüne ee, ...düşünmek istiyor insan... ...çünkü mesela benim yaşadığım tekneden... ...siz Gökova körfezini hızla geçerken... ...işte Gökova Termik Santrali... ...mesela karşınızda... ...şimdi onu işte hani... TÜKAK'a da diyebiliriz ama böyle akşamın batan güneşinin ardından o dağın neredeyse aynı boyutunda uzanan bacasıyla öyle bir yapı karşınıza çıktığı zaman da insan e, garip hayallere de dalıyor yani. Bunların üstüne tekrar düşünmek için iyi bir fırsat haline geliyor. Ya da geliyor. illa bir fabrika veya enerji santrali olmasına gerek yok. Turizm adına yapılan yatırım hı hı. var. E, orman arazisi üzerinde veya iki be ilan edilen yerlerde mesela Gümüşlük koyunda. Hı hı. Ee, bütün o yarım adayı kapsayan, Hı -hı. hakim olan, devasa, doğal çevreyle, insani çevreyle hiçbir ilişkisi olmayan mesela gigantik, yani devasa bir yatırım var. Herkes orada ona karşı. Yerel'in sesini dinleyen yok. Hani nasıl izin veriliyor? Ne yapılıyor? Hı -hı. Evet turizm çok önemli bir gelir kaynağı. Ama bu kadar mı doğadan kopuk Hı -hı. bir şey yaparsınız? Yarımada'nın kendisi kadar büyük bir şeyi silüete ve çevreye koyarsınız? Bir yandan da, da tabii... Hala bakir olan yerler var. Kendi küçük yaşantısını... Var mı? Nereler abi? <gülüyor> hayatta söylemem. <gülüyor> Çünkü dilden dile yayılıyor ve insan bir çekirge gibi oraları tüketiyor maşallah. Zaten öyle anlatmıyorlar. Anlatılmaz yani öyle yerler. Hani gelmesinler denir zaten. Öyle yerler var. Onun dışında farklı e, kentleşme modellerini, hatta gündelik yaşantı modellerini kendilerine, e, nasıl diyelim bir e, yol haritası olarak benimseyip, e, hayatlarını... Öyle örgütlemeye çalışan yerel yönetimler var mesela işte yavaş şehirler projeleri gibi ya da hiçbir projeye adını koymadan doğrudan yani kendi kendine mevcut durumdaki yaşantılarının daha da kaliteli hale getirmeye çalışarak onu korumaya çalışan küçük yerler var mesela. Aslında sen bu yavaş kentler üzerine değil mi Avusturyalı biriyle deneyimledin. Semineri aslında şöyle gelmişti, diyelim, yok, ben, e, Avusturya'dayken çok kısa bir süre e, öğrenci olduğum zamanlar, yani lisans öğrencisi olduğum zamanlarda e, orada bir turizm ve mimarlık diye bir ders var. Şimdi bizde de aslında hak yemeyelim, çeşitli seçme dersler var. Başka bir şey anlatmak için aslında bu örneği e, dillendirebiliriz. Orada tabii ki turizm dendiği zaman e, işte kaplıcalar, saunalar, e, kayak turizmi. E, Çünkü? Bir tek bunu biliyorlar. E, doğal Potansiyel olarak. Çünkü olarak. yani coğrafi özelliklerin getirdiği bir şey. Ama bunu o kadar çiğniyorlar ki. E, yani o e, tipolojiler üstünde o kadar fazla evet. geziniyorlar ki işte. kafa yoruyorlar. Aynen bağlamlar üstünden farklı tartışmaları o kadar e, açmaya e, niyetliler ki bu konu çok fazla konuşuluyor ve çiğneniyor. Şimdi bizde bunun karşılığında apayrı bir zenginlik var tabii ki. Bu biraz önce saydığımız farklı turizm biçimleri yani bu Buna şey de getiriyor yani sporun her dalıyla beraber de turizmi kurgulayabilirsiniz. Olimpiyatlar i̇şte mesela onlar gibi, aynen ya da işte ne bileyim ben e, sörf turizmi falan gibi şeyler ya da balıkçılık bile mesela bunun bir parçası. Yani bu e, avlanma falan yani dallandırılıp budaklandırılabilecek o kadar fazla bir büyük bir alan ki bu. E, bunun üstüne bir profesyonel alan olarak düşünmek e, özellikle Türkiye'de böyle e, bakir ya da bakire bir konu düşünmek. Değildir muhtemelen de işte sizin biraz önce bahsettiğiniz belki yanlışlıkların sayısını azaltmak için bunların üstüne düşünmek yolunu açmak gerçekten de iyi bir yöntem olabilir diye Kesinlikle. düşündürtüyor insan. Çünkü her tatile gidişimizde karşılaştığımız şeyler bunlar. Her tatile değil de kışın her tatil yerine gittiğimizde sorduğumuz sorular da buna benzer sorular. Çünkü siz terk edilmiş o site alanlarını gördüğünüz zaman ne kadar da iyi e, diyelim ki bir ufak yerleşme olarak tasarlanmış olsalar da bu soruları sormadan edemiyorsunuz. Şimdi mimari ölçekte baktığımızda olağanüstü Yeni mimariler, yeni mimar çevreler var. Hı hı. Yani ilk anda aklıma gelen meslektaşlarımızın adlarını verebilir miyiz? Reklama girmez değil Verebiliriz mi? bence. <gülüyor> <gülüyor> Mesela Mehmet'in sevgili Mehmet'in ve Ertuğ'un sitesini gezdim. Olağanüstü mimarlık adına yeni bir söz söylüyor. Ee, veya işte sevgili İpek'le Arda'nın yaptığı. Yine hı hı. ikisi de aynı koyun, iki farklı noktasında. Ama yerel yönetim. Alt yapı yatırımı yapmadığı sürece e, Bunlar hep kendi içlerinde e, küçük deebeylikler küçük yapılı çevreler ve özel çevreler olarak kalıyor hı hı. yani kentlen bütünleşmeleri aradaki kamusal bağlantılar kamusal çevre veya yani kanalizasyon yok en, en basitinden hı hı. dünyanın en güzel gün batımına bakıyorsunuz kokular içinde yani bu kadar milyarlarca dolarlık yatırımlar yapılıyor 5-0'lı, ee, 6-0'lı rakamlardan bahsediyoruz. Ee, ama altyapının olmadığı bir yerden ya hani bu grupların, yatırımcı gruplarının yerelle müthiş bir baskı yapması lazım. Tabi bir de mesela Bodrum Yarımadası artık il olması gereken, bütün belediyelerin bir masa etrafında buluşması gereken ha, kritik bir yer, bütün İstanbul'un. Aynısının neredeyse kopyasını orada görüyorsunuz. E tabii bir de bir tek yani Bodrum e, üstünde e, çok inşaat yapılmış ya da tartışma üretilmiş olan bir yer mesela e, onun hani o eskilerden diyelim. E şimdi işte Çeşme var. Mesela Bozcaada'daki dönüşüm keza öyle ya şimdi da başka. Şimdi Gökçeada sıradı. Hava e, hava yolları da. Hem o işlemeye var hem de başlayınca. işte Datça Yarımadası'nda olup bitenler var. Sonra e, bu Kazdağları'ndaki yangınların ...nedenlerini sorgulayanlar... ...bu maden işletmeleri, taş ocakları... ...mevzuları falan var yani bu... ...altınlar, evet vesaire. altınlar vesaire bunlar... ...garip konular çok yani... ...çok kritik ve garip konulara geldik... ...dilersen bir müzik arası verelim. <gülüyor> verelim... ...sonra garip konularımıza devam tamam, edelim... Zaman... ...çünkü yeni sezon mimari ve kentsel konularla... ...çok yüklü... Hı hı. ...müzikten bir sonra da şey biraz... Anlatırız. ...geleceğe dair neler konuşacağımızdan daha tamam. bahsederiz... Ee, ...telaffuzumu hoş görün... Ee, ...Nikolas Jardan e, dinleyeceğiz... <gülüyor> Uh, with just one glance you. With just one glance, you tear my skirt, and I say. Evet, tekrar beraberiz. Barış David ikinci'nin bugün istek bizden <gülüyor> evet, istek parçası, bir müzisyen ve bilgisayar mühendisi olarak kendisini buradan armağan ediyoruz bu parçayı. Doğum günü müydü? Yok değildi. Öyle bize son anda yardımcı oldu yani. Her türlü yardımı açız. Ayrıca e, bloğumuzu da hatırlatalım. acikmimarlik.blogspot.com adresinden bize ulaşın her zaman için ve maillerinizle bekliyoruz. Program önerileri e, bizi yönlendirmek istediğiniz konular ya da bana çağrılar. Ben gelip mesela röportaj yapabilirim <gülüyor> vesaire. Yani bunları da e, şey yapacağız. E, arttırmaya çalışacağız. Bizim için yeni olan yayın yani döneminde. ne yapıyoruz bu dönemde? Şimdi Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Güzel bir atlık oldu efendim. Bana güzel bir pas verdiniz. Her ay aslında iki programı yapılmış olan, süre giden ya da bazı projeler üstüne biriktirip bunlar hakkında konuşup böyle genel bir hazne yaratalım istiyoruz. Yani üstüne konuşulacak mimarlık konuları gibi şeyler. Bunlar mimarlık ofislerinin işleri de olabilir. Güncel meseleler üstüne üretilmiş olan şeyler de olabilir. Yani bir kitap da olabilir, bir yayın, bir film vesaire. Bir programımızı gündeme dair bir konu ve konukla beraber tartışalım istiyoruz. Bir program tabi yetmeyebilir buna. Yani asla yetmiyor ama işte ayda bir program öyle çarpıcı bir durum üstüne e, odaklarsak iyi olur gibi diye düşündük. Bir de bir program. Sayın programı... başbakanla sayın belediye başkanı galiba birden fazla çok programı <gülüyor> talep edebilirler. Yani de. Şey de yapabiliriz işte onlar zaten hani tartışılıyor. Biz belki başka şeyleri tartışırız falan gibi belki biz kendi bakış e, yönümüzü değiştirebiliriz. Bir de bir programı da e, daha çok artık hani e, yerinden gidip yaptığımız röportaj e, odak. Daha önce de denediğimiz işte Şarköy'deki balıkçılar ya da Seferihisar Belediye Başkanı'yla Seferihisar'da yaptığımız röportajlar gibi yerin bilgisini kayıt altına alan ve onu radyo üstünden sizlerle paylaşan programlar yapmaya niyetimiz var. Bakalım bu bizim için bugün başlayan yeni yayın döneminin burada dillendirilmiş programı ne kadar gerçekleşecek. Ama Elimizde aslında biriken epey kalem var. Sen evet. şimdi az önce yangınlardan girdin. <Gülüyor> yani sırf yangın bile yapsak bir program değil mi? <Gülüyor> Kazdağları yani Haydarpaşa ile başladığı için bizim tabii mimari başka bir refleksimiz tabii, var. Kaz dağları, Gökova Kaz yangınları. E AKM dün... Yani restora, bir doğal çevredeki yangınlar, hı hı. bir de tabii restorasyon sırasında olan ihmalkarlık veya kasti yangınlar diyelim. Bir de minik diyelim. bir dokunuş yapayım, bir de ülkedeki yangınlar Aa, var, evet, dönümlerdeki evet. yangınlar var. Yani, yani Öyle, olan evet. biten Üç ülkenin... ayaklı yangınlardan konuşulabilir. Evet, bunlardan konuşulabilir. Onun dışında yani bu İstanbul'un ünlü olan yangınları bana şunu hatırlatıyor. Ben hemen bu çat diye konuyu burada kesip Lütfen. tatil kitaplarına gelmek istiyorum açıkçası. Tabii, Çünkü... Bu yangınlarıyla meşhur bir kent sonuç olarak e, İstanbul yani. yani. Tarihte de öyle yapılı çevresiyle ve hatta pek çok kentsel yeniden planlama kararı özellikle yangın, os, yangın sonrasında oluyor ve evet. başka yani, anca öyle sigorta altına almıyor haritalar çiziliyor Aynen. vesaire. Sevgili Zeynep Çelik ki bu Hı -hı. akşam e, konferansı var. Hı -hı. Bunu The Making of İstanbul Tarif Hı -hı. Vakfı tercümesini bastı. doktor tezinde zaten e, çok detaylı bir şekilde analiz ediyor. Daha sonra da Osmanlı İmparatorluğu kapsamında bu yangınlara bakıyor. Hı -hı. Bir de işte bunun bağlamında yani çok Yan yana gelen bir şey ee, Abdülaziz'in 47 günlük e, Avrupa seyahatini hmm. anlatan bu e, ruzname yani günlüğü yazan o zamanın İstanbul e, Belediye Başkanı'yla kitapta e, Paris Belediye Başkanı'nın yangınlar üstüne yaptığı mesela böyle Aa, bir konuşmadan alıntılar yani. falan var. Hani bir kent nasıl yanıyor, yangınlar nasıl durduruluyor ya da işte e, sanırım İngiltere'deydi çünkü gezi e, gemiyle İstanbul'dan başlıyor İngiltere'de nerede karaya çıkıyorlar? Tabii Fransa'da bir yerde e, denizden karaya çıkıyorlar. Tam hatırlamıyorum şimdi. Yani yalan söylemeyorsa okuyun. Yazını okuyunca böyle oluyor. <gülüyor> Aynen zaten. öyle. Biraz üstünden vakit geçti. Ee, bir Avrupa seyahati aslında bu ve o kentlerde karşılaştıkları hem kentin gündelik hayatına dair o dönem İstanbul'un e, yetişmiş kesiminin işte hem gündelik hayatı, kadın erkek ilişkilerini, hem bir kentin yönetimini ve planlanmasını nasıl gördüklerine dair şeyler var ve hatta yani modernleşmeyi Şöyle diyelim e, cumhuriyete saldırarak modernleşmenin üstünde bir şeyler e, söz söyleme hakkını e, daha doğrusu sözü onun üstünden söylemeye çalışanlara 200 yıl daha öncesinden e, pek çok deneyimleme. deneyimleme fırsatı veriyor bu. Orada tabii başka anekdotlar da var bizim için tasarım ve yani inşai üretim pratiğinin e, Osmanlı temellerinin e, göstermesi açısından da önemli işte. Asas davet sebepleri tabii ki Paris'teki expoya katılması aslında Kesin. özel davetli olarak Abdülaziz'in. Orada karşılaştıklarını verdikleri tepkiler vesaire. Daha sonra işte diğer seyahatler yani Brüksel'e gitmeleri, kentleri görmeleri, İngiltere vesaire vesaire çok heyecanlı bence. Rusunameyi mesela eğer e, bu günlüğü edinemeyen arkadaşlar için Zeynep Çelik bunları yine fuarlar kitabı üzerinden, uh -huh. e, şarkı sergileme kitabı üzerinden uh -huh. Türkçe çevrilisiyle. Uh -huh. Ee, çok daha geniş bir şekilde detaylı bir şekilde betimliyor yani kesinlikle e, tavsiye ediyorum bir e, yani tarihe bakma kitabı olarak Peki bu modernleşme üzerine deyince tabii yeni dönem yarışmaları. Bu döneme damgasını vuran tabii özellikle de cami yarışmaları var. Evet o tartışmalar var. Üç, üç adet ilk anda aklıma. 2 iki i̇ki adet, adet. Iki adet. Üçüncüsü de oradan müellife verildi. İki adetli pek çok tartışmalar. Pek çok. Çok katmanlı. Bu Şişli yarışmasına giren sevgili dostlardan kaçını burada ağırlamamız gerekiyor. Hı hı. Onun dışında tabii 21 dergisinin Çamlıca yarışmasına evet. e, dair açtığı alternatif, başka bir alternatif yarışma. Okumalar. Oradaki tartışmalar, yani onun nasıl bir tartışma yarattığı mevzuları falan var. Tabii bunun dışında başka başka pek çok şeyler de var. Mesela e, gündelik hayatın yeniden örgütlenmesi bazı şeylerini yaşıyoruz. Mesela gece hayatının mekanları değişiyor. <gülüyor> Camiden gece hayatını. <gülüyor> evet. Ama hepsi de önemli şeyler. E, Cenk, gece hayatını yakından deneyimleyen adam <gülüyor> tabii, olarak. Değil mi? Yani mesela Santral İstanbul'un kullanımının birdenbire dönüşmesi işte. Mesela festivalle evet, değil festivalle mi? Evet festivalle beraber. Eşik noktası. Evet ve de başka şeyler de var tabii. Yani orada o dönüşüm gerçekleşirken oranın içerisindeki mekanların el değiştirmesi falan da ilginç. Bir de onun dışında işte en son bu sansasyonel Red Hot Chili Peppers konserinden sonra yaşanan bir yine İstanbul'un böyle ulaşım ulaştırma probleminin e, yani gözler önüne serildiği bir gece var yani. Oradan gelinememeler 44 bin 45 bin kişinin oraya dolması Taksim'in şişmesi falan. Yani... yani bir konser bir Aha. maç değil mi evet. gitmesi de zulüm oluyor değil mi Hı -hı. halbuki toplu. Kamusal en büyük eğlence mekanlarına hı hı. gitmek de oradan hı hı. çıkıp dönmek de hı hı. çok büyük bir işkence. E bir de tabii yani o o konseri orada yapanlar ya da hani ne bileyim onlarla da alakalı. Yani bunu şundan aslında dillendiriyoruz. Ee, yani bütün bunun hepsi aslında kentin yaşantısının e, çekilebilir ya da çekilemez hale gelmesini sağlayan şeyler. Yani bunlar Aynen. bu gündelik hayattaki alınmış olan o kararlar bu organizasyon biçimleri e, bizzat... Ya, kentsel yaşantının kendisini Tabii. kuruyor. Bunlar bireysel olarak hepimizin hayatını etkiliyor. Bir Hı -hı. de daha makro düzeyde Tabii. değil mi? işte ağaç kesimleri başladı. Üçüncü köprü, e, yol inşası, yol açımları vesaire. Taksim meydanındaki proje için ihale Aynen. süreci tamamlandı. Aynen. E, 15 firma katıldı Hı -hı. bildiğim kadarıyla. E, bunun dışında yine işte e, yani orman kanununda yapılan değişiklikler, Maliye Tabii. Bakanlığı'na, e, hazine arazileri üstünde ihmar, kanun, doğrusu, e, ihmar planı yapma yetkisinin verilmesi vs gibi şeyler var yani dolu da dolu. Evet yani bu sezon 29 Ekim'e kadar bütün programlar bunlarla dolu. Ee, Bakalım neler yapacağız. Evet Hüseyin de Hüseyin de katkılarıyla hı hı. ve sevgili konukların da katkılarıyla güzel bir dönem olmasını diliyoruz. Sizin için ben şahsen burada diliyorum sevgili İpek Akpınar. Cenk Dereli aynen bir mükabele. <gülüyor> Çok teşekkürler. İsterseniz mail adresimizi Lütfen. daha doğrusu adresini söyleyelim. Acikmimarlik.blogspot.com adresinden her türlü yorumunuz ve desteğinizi bekliyoruz. İyi günler diliyoruz. Hoşçakalın. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere.